21. Kıyam. Ayakta durma halinde kıraati bitirmemek. Örneğin rükûya varınca kıraati tamamlamak. İntikallerde meşru olan zikirleri intikal tamam olduktan sonra yapmakta mekruhtur. Örneğin kıyamdan ruküye giderken Allahu ekber demeyip rükûya vardığında bunu söylemesi. 22. Nafile namazlardan her bir çiftte 1. rekatı 2. rekattan uzun yapmak. 23. Bütün namazlarda 2. rekatı 1. rekattan 3 veya daha fazla ayet uzatmak. Nafile namazlarda 3. rekatın kıraatını 1. rekattan uzun yapmasında bir kerahat yoktur. Çünkü bu yeni bir nafileye başlamaktır. 2. rekatın kıraatını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 Bundan maksat, insanlardan istenmesi mümkün olan şeylerdir. Örneğin, Allah'ım bana şu elbiseyi giydir, bana şu yemeği yedir gibi. 3- Namaz kılan bir kimse, yanılarak bir insana selam vermek isterse ve selam verse, sonra namazdayken selam vermesinin uygun olmadığını hatırlasa ve sussa namazı fasit olur. 4- Diliyle veya musafahayla selam almak. 5. Herhangi bir ağrı veya musibetten dolayı sesli ağlamak. Ancak kendini hakim olamayacak derecede hasta olan bir kimsenin ah, oh demesi veya inlemesi namazı bozmaz. Cennet veya cehennemi hatırlamaktan dolayı ağlamak da namazı bozmaz. Çünkü bu ağlamak huşunun çokluğuna delalet eder. Cennet konusu geçtiğinde... Allah'ım senden cennetini isterim, cehennem anıldığında Allah'ım cehennemden sana sığınırım diye dua ise namazı bozulmaz. Değerli dinleyenler, bugün Namazı Bozan Şeyler bölümünde 5. maddeyi sizlerle paylaştık. Bir sonraki bölümümüzde 6. maddeden okumaya devam edeceğiz inşallah. İslam'ın 5 şartından biri olan